Bölüm 188 Sabah ve ikindi namazının fazileti Hadis 1047 Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki seninlik vaktinde kılınan namazlardan, sabah ve ikindiyi kılan kimse, cennete girer. Hadis 1048. Ebu Züheyr Ümare İbni Rüveybe Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Güneş doğmazdan ve batmazdan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir. Yani sabah ve ikindi namazlarını Hadis 21949. Cündüb İbn Süfyan'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Sabah namazını kılmak suretiyle güne başlayan kimse Allah'ın himayesine girmiş olur. Ey Adem oğlu, Allah seni sana yüklediği bir görevden dolayı sorguya çekmesin. Hadis 1050 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur. Bir kısım melekler, geceliğin, bir kısmı da, gündüz vakti, birbirlerine nöbeti devrederek, sizin aranızda bulunurlar. Bu melekler, sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra geceyi, sizin yanınızda geçiren melekler, Allah'ın huzuruna yükselirler. Allah kullarının durumunu, o meleklerden çok iyi bildiği halde, yine de meleklere, «Kullarımı ne halde bıraktınız?» diye sorar. Melekler de, onları namaz kılarken bıraktık, yanlarına vardığımız zamanda namaz kılıyorlardı, derler. Hadis 1051 Cerir İbni Abdullah el-Beceli, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Dolunay durumunda olan aya bakarak şöyle buyurdular. Sizler şu ayı, Güçlük çekmeden gördüğünüz gibi, Rabbinizi de cennette açıkça göreceksiniz. Güneş doğmadan ve batmadan önceki namazları kaçırmadan kılmayı başarabilirseniz, kesinlikle kaçırmayıp kılınız. Buhari'nin diğer bir rivayetinde, Rasulullah ayın on dördüncü gecesi aya bakmıştı denilmektedir. Hadis 1052 Büreyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İkindi namazını terk eden kimsenin, işlediği amelleri boşa gitmiş gibi olur.